her dalalette ateştedir. Kardeşlerim inşallah sahabeyle alakalı bazı rivayetleri nakledelim inşallah. Allah, <Gülüyor> Allah reçel ve vesselam ümmetimin en hayırları benim zamanımda yaşayan sonra onların peşinden gelen daha sonra da onların peşinden gelenlerdir diyor bu da gösteriyor ki en hayırlı nesil Allah azze ve celle'nin dinine sahip çıkan Allah Resulü ve Vesselam'ı kendi nefsinden anasından, babasından malından, çocuğundan daha üstün gören o hayırlı nesli Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam övümüştür. Allah onlardan razı olsun. Yine kardeşlerim hadis-i şeriflere baktığımızda ashab hakkında kötü konuşma zemmedilmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabıma sövmeyin. Ashabıma sövmeyin. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki sizden birinin Uhud dağı kadar altını olsa bunların hepsini tasadduk etse bunun sevabı yine onlardan bir tanesinin bir avuçluk hurma sadakasına hatta yarısına bile erişmez diyor. Evet. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Demek ki koskoca bir dağ altın olsa düşünün gün bir arkadaş hocam diyor koskoca bir dağ altın olsa acaba infak eder miyiz diyor o da ayrı bir sorun da koskoca bir dağ kadar altın olsa ne demek ve hepsi Allah yoluna infak edilse düşünün bakın çok önemli bir misal yine de onların bir avuçluk ya da yarım havuçluk avuçluk yapmış oldukları bir hurma sadakasına denk değil düşünün kardeşlerim bunu anlayabilmek için onların zamanına şöyle bir gitmek gerekiyor Allah onlardan razı olsun sahabelerden bir tanesi geliyor ben bittim diyor mahf oldum ne oldu ki diyor açlıktan artık dayanacak gücüm kalmadı diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam enesi hanımlarının yanına gönderiyor. O hepsini dolaşıp geliyor. Bir kuru ekmek dahi yok diyor. Aleykümselam ve Rahmetullahi Berekatü. Hoş geldin kardeş Bakın çok önemli bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bunu kim doyuracak? Allah ona hayırda kılsın diyor. Sahabenin bir tanesi hemen "Ben ya Resulullah." diyor ve alıyor, evine götürüyor. Hanımına hemen "Sakın diyor ağzını açma." Hanımı "Ama diyor dadaların yiyeceği kuru ekmekten başka bir şey yok. Onları diyor uyut. Çakınları suyun içine koy, boş tencereyi kaynat ve onları uyut." diyor. Hanımı öyle yapıyor. Çocuklar ağlayarak uyuyor. Karanlık bastığında adam o taşlı tası önüne ellerinde ne varsa onu da